Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Allahu Teala Hazretleri bu güzel günün manevi ikramlarından, sevaplarından, lütuflarından sizleri de faydalandırsın. Bu günü güzel geçirmeyi, karlı, faydalı geçirmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Rivayet olunmuş bir hadis-i şerifle başlıyorum. Ahmed İbn Hanbel ve daha başka kaynaklar kaydetmişler bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Lâ yeza'ul belâ'u bil mü'mini ve mü'mineti fî cesedihî ve mâlihî ve veledihî hatta yelkallâh ve mâ aleyhim min Sadaka Rasulullah fi makal ev ke Bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın dünyada bazı sıkıntılara imtihanlara uğrayabileceğini, maruz kalabileceğini ama bunun ahireti için sabrederse faydalı olacağını bildirmiş oluyor. Şöyle açıklayalım. La bela u bil mümini vel mümineti. La olmadan demek devamlı demek. Bela hiç gitmeden daima mümin erkeğe, mümin kadına bela efendim gelir. Bela onun başına gelir, onun yanında olur. O bela ile karşılaşır. Bela ne demek? Allahu Teala Hazretlerinin efendim imtihan için kula efendim bu ettiği bir olay bir hadise. Efendim insan on ondan üzülür. E, onunla karşılaşınca üzülür ama bu bir imtihan. Allahu Teala Hazretleri imtihan için yarattı ya bütün Adem oğullarını. Efendim dünyaya göndermesi diyeble veküm ey yüküm amela imtihanı hanginiz başaracak? Hanginiz daha güzel işler yapacak imtihan etmek için? efendim gönderdi bunu ayetlerden ve hadis-i şeriflerden kesin olarak biliyoruz. Burası imtihan yeri. Bu dünya hayatı imtihan zamanı. İnsanın mükellef olduğu zamandan ruhunu Rabb'ına teslim ettiği, emaneti sahibine iade ettiği zamana kadar efendim imtihan içinde insan her an imtihanda ve her an imtihanında olduğu için her an dikkatli olması lazım, uyanık olması lazım. İmtihanı güzel karşılaması, başarması lazım. Bu imtihanlar nereden gelebilir? Neler olabilir? İmtihanların bir kısmı bela şeklinde olur. Yani insanın istemediği olaylar başına gelir. Farz edelim, misal olarak söyleyelim. Hastalık gelir. Efendim üzer insanı, efendim sıkıntılara düşürür, ağrır. Efendim başı ağrır, vücudunun dişi ağrır, bir azası ağrır. Efendim perişan olur, yataklara düşer, cayır ceyir yanar. Efendim ziyaretçiler gelir filan. işte bir imtihan. bela veyahut efendim komşusu veyahut efendim işte karşısına çıkan birisi veya yolda efendim belalı bir adam efendim gelir, sataşır. Sübhanallah. Ben buna bir şey yapmadım. Bu adam niye bana sataşıyor? İşte imtihan. Ne yapması lazım, efendim imtihan olduğunu bilip, efendim e, sabretmesi lazım, İmtihanı güzel vermeye gayret etmesi lazım, kötülüğe iyilikle karşılık vermesi lazım, efendim sabretmesi lazım, sabrı cemil göstermesi lazım, efendim e, Allah'ın sevdiği tarzda hareket etme, gayret etmesi lazım. Bazen imtihan, efendim iyi şeylerden gelir. Yani Allah zenginlik verir. Adam öyle zengin ki öyle parası pulu var ki öyle imkanları var ki evi öyle güzel ki efendim arabası o kadar güzel ki herkes imreniyor. E, o da bir imtihan. Bakalım bu zenginliğiyle bu kazancıyla Allah'ın emirlerini yapacak mı? Zekatını verecek mi? efendim? Hayır hasenat yapacak mı? Allah'ın dinine yardımcı olacak mı? Efendim, Bu da bir imtihan. Zenginlik de bir imtihan. Daha efendim e, tehlikeli çünkü zenginlikte insan e, aldanır, dalar gider dünyanın keyfine, zevkine, efendim unutur. Fakirken insan Allah'ı daha çok anar. Belaya uğradığı zaman, hastalandığı zaman hiç namaz kılmayan insanlar namaza başlar. Efendim yakını ölen bir insan tevbeker olur. ölümü gördü, belayı, musübeti, üzüntüyü, işi acılığının farkına vardı tevbekler olur namaza başlar benim tanıdığım böyle insanlar var önceden ibadetlerini yapmayan gevşek bir kimseyken efendim, hatta karşı iken Müslümanlığa, İslam'a ama ölümden sonra birden bir değişiklik oluyor bazen bir hapiste insan hapse girer çıkar, suçlu, mücrim cezasını çeker, hapiste islah olur iyi bir insan olarak dışarıya çıkar böyle şeyler olabilir efendim fakirlikte, ıztırapta efendim, insanın Allah'a yönelmesi daha çok olur. Bana telefon ediyor, diyor ki hocam, işte dua edin, annem ağır hasta. Ameliyat oldu. Doktorlar durumu çok tehlikeli diyorlar. Kendisinde değil efendim. Ne olur dua edin. Tabi Müslüman'ın Müslüman kardeşine duasını Allah kabul eder. Biz de dua ediyoruz. Efendim, e, biz de e, efendim, kendi Annemiz gibi, kendi kardeşimiz gibi, yakınımız olarak onların iyiliğini istiyoruz. Telefon ediyor, ediyorlar, hocam Allah razı olsun, işte doğanız berekatıyla. Elhamdülillah bugün daha iyi, biz telefon ediyoruz, soruyoruz nasıl oldu karşılaştığımız zaman. Nasıl hastanın durumu amansız gibiydi, ümitsiz gibiydi, Allah'tan ümit kesilmez. E eh hocam çok şükür, elhamdülillah şu anda iyi plan diyorlar. Demek ki hastayken, beladayken, sıkıntıdayken... Muhtaçken insan Allah'ı daha çok anıyor da ama zengin oldu mu çok unuturlar. Zenginler çok unutur. Efendim, zenginlik unutturur. İnnel insane leyyatgâ erraâhus Hepimiz insanoğlu olarak paranın gücünü görüyoruz. Parayla çok şeyler yapıldığını, rahat edildiğini görüyoruz. Parayı istiyoruz ama Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Ey Ademoğlu! senin yanında sana yetecek ihtiyacını karşılayacak kadar maddiyat, para, pul, mal, mülk var. Sen seni azdıracak kadarını istiyorsun ve en de tatlı bu ma yutughiğe seni tuğyana sevk edecek azdıracağı istiyorsun. Efendim işte Allah bana versin de ben azmam. Satmam, tuğyan etmem diye düşünüyor tabii insan parayı, malı, mülkü ondan istiyor ama azıyor. Kendisi azmazsa çocuğu sapıtıyor, şımarıyor filan. Efendim Allah unutuyor, keyfe alıyor, zevke alıyor, içkiye alışıyor. Efendim gösterişe, kibire, ucuba, Efendim paralar sarf ediyor, tantanağa, israfa gidiyor. Allah bunları hiç sevmez. Onun için arif insanlar, mümin-i kamil insanlar, halis insanlar, Ya Rabbi her şeyin hayırlısını ver bana. Paranın hayırlısını ver, evladın hayırlısını ver, işin hayırlısını ver, ilmin hayırlısını ver. Efendim her şeyin hayırlısını diler diye istiyor. O yani zenginliğin tehlikelerini anlamak biraz daha zor. Zenginken Allah'a yönelmek biraz daha zor. Ben şimdi efendim hazır elime fırsat geçmişken, fırsatı yakalamışken sözümü söyleyeyim. Bosna'dan, Hersek'ten efendim, Herzegovine diyorlar ya işte Hersek, Bosna Hersek efendim, Arnavutluk'tan, Tiran'dan, İşkodra'dan, efendim Kosova'dan ancaktan Bulgaristan'dan Yunanistan'dan Gümülcine'den Romanya'dan işte Kafkasya'dan gelmiş kardeşlerime bakıyorum. İşte Bursa'da yerleşmişler, Adapazarı'nda yerleşmişler, kimisi efendim kimisi İzmir'e gelmiş Girit'ten vesaireden, efendim Antalya'ya gelmiş, efendim yerleşmişler. Ben bunlardan rica ediyorum. Lütfen Allah aşkına, Allah rızası için geldikleri diyarları Unutmasınlar. Oralara karşı görevleri olduk, olduğunu unutmasınlar. Orada gelen, kalan, buraya gelemeyen akrabaları, hemşerileriyle ilgilerini devam ettirsinler. Onlara yardımcı olsunlar. Onların iyi yetişmesi için okullar açsınlar. İyi Müslüman olarak kalmaları, erimemeleri, kaybolmamaları için hocalar göndersinler. Ben şeyde biliyorum efendim. Çok zenginler var Türkiye'de oralardan gelmiş. Fabrika sahipleri var, milyonerler, milyarderler var. Eğer onlar o ülkelerle yardımlaşma ve hizmet ve hayır hasenat efendim ilgilerini devam ettirmiyorlarsa çok ayıplıyorum onları. Yani biz şimdi kardeşlerimizde bir Bosna derneği kurduk. Efendim Bosna ile ilgili olan kardeşlere de söylüyorum, bak adresini ver, bizim o derneğe kaydol. Neden? Çünkü oraya yardımcı olmamız lazım. Bosna bizim, canımız. Efendim Kosova bizim canımız, sancak bizim canımız. Efendim bilmem e, Batı Trakya bizim canımız, Tuna Vilayeti, efendim bilmem Kırım Eyaleti, bilmem Kafkasya bunları derken yüreğimiz sızlıyor, tarihi hatırlıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları düşünüyoruz. İnsafsız düşmanların gaddarlıklarını düşünüyoruz, onların çektikleri eziyetleri düşünüyoruz, onların yerine kendimizi koyuyoruz, kan alıyoruz, ağlıyoruz, üzülüyoruz, yalvarıyoruz. Lütfen oradan gelenler, oranın dilini bilenler oraya gitsinler. Ben soruyorum, sen şeye gittin mi? Nerelisin? Kırımlıyım. Kırım'a gittin mi? Sen nerelisin? Ben Bulgaristan'ın falanca şehrinde doğmuşum. Oraya gittin mi? Gittin. Efendim, boşnak, boşnak kökenli benim annem. Tamam, Bosna'ya gittin mi? Arnavutluğa gittin mi? Orayı unuttun mu yoksa? Unutulmaz. Hubbul vatanı minel iman. insanın doğduğu yerleri hatırlaması, orayı sevmesi, oraya karşı içinde bir duygu bulunması güzel bir şey. İmandandır bu. E, Yahya Kemal mesela, efendim, e, Rakofça kırlarının hür havasını ben duydum filan diye şiirleri var. Efendim hoşuma gidiyor. Yani o unutmamış oraları şiirlerinde şey yapmış yad etmiş hasretle anmış kimse unutmamalı. Hiçbirimiz unutmamalıyız. Yani oralarla ilgimizi, sevgimizi tarihi bağlarımızı canlı tutmalıyız. Birçok yerde tarih ve medeniyet efendim derneği kurduk. Birçok ilçede efendim şehirde onlar harıl harıl çalışmalı ve bu dış ülkelerle de ilgili dernekler kuruyoruz ki oralarla kardeşlerimiz ilgilensin. Boşnak olan kardeşlerimiz mutlaka Bosna ile ilgilensin, yardımlaşsın. Arnavut olan kardeşlerimiz mutlaka Arnavutlukla ilgilensin, yardımlaşsın. Sancaklı, Kosovalı, Gümülcineli, Batı Trakyalı, efendim bilmem Moralı, Giritli hiç unutmayalım. Bakın burada şimdi Sidney'de şey yapıyorlar. Ermeniler iki tane milletvekili meclise girmişler, dilekçe vermişler. İşte Türklerin Ermenileri öldürdüğüne dair efendim anıt dikilsin burada diye. Neden? O anıt dikilince bütün görenler Türklere kin duyacaklar, hınç duyacaklar. Çocuklar Türklerin düşmanlığıyla yetişecek. E böyle şey olur mu? Yani bu Avustralya hükümeti çok medeniyetli, değişik örflere, adetlere sahip insanları bir arada muhabbetle efendim yaşasınlar diye ortamı öyle hazırlamaya çalışıyor. Biz diyor maltı cultural bir efendim eğitim ve efendim e, sosyal e, program uyguluyoruz. Yani e, Hint kültürü, İslam kültürü, Arap kültürü, Türk kültürü, medeniyeti efendim vesaire hepsi bir arada işte kardeşçe bulunsun birbirlerini desteklesinler, zenginleşsinler diyor. Bir taraftan da kinlerin Efendim, tazelenmesine bilenmesine sebep olacak bir şeye müsaade ediyor bu bir tabi yanlış hareket şimdi bunu neden yapıyorlar bu kadar önem veriyorlar zaman zaman duyarız gazetelerde Paris'te efendim Amerika'da bilmem falanca ülkede Ermeniler böyle bir anıtın yapılmasını istemişler kimisinde engellenmiş kimisinde engellenememiş anıt efendim yapılmış filan asıl dünyada katliama uğrayan ıstırap çeken bizleriz Kırım'da Kırım'da katliam, Bulgaristan'da katliam, Dirna Köprüsü'nden öldürülüp öldürüp atırılan insanlar, bu son Sırp vahşeti, efendim Yunanlıların e, Mora katliamı, efendim Girit katliamı. Yani asıl mağdur olan biziz ve biz bunları unutuyoruz. Ne kitaplarımıza yazıyoruz, ne çocuklarımıza öğretiyoruz. Çocuklarımıza, vay bizim dedelerimiz galiba Ermenileri kesmişler gaddarmış, varmış galiba filan diye aşağılık duygusu içinde kalıyor. Vay! Halbuki iş öyle değil. Ben şimdi bir Ermeni ile karşılaştım. Senin dedeleriniz bizim dedelerimizi kesti dedi. Ben de dedim, ne, nerede kesmiş dedim. Ne zaman kesmiş dedim ben. Bilmiyormuş gibi onun ağzından bir şeyler söylemesini istediğim için. Ne zaman kesmiş dedim. İşte dedi kesmişler 50 yıl önce, 40 yıl önce falan neyse. E dedim, nerede kesmişler? İşte Türkiye'de kesmişler. E dedeleriniz niye oraya gitmiş dedim ben. Gitmemişler dedi. E orada kaldım. Oranın ahalisi zaten dedi. Tarih boyunca orada bulunmuşlar dedi. E tamam dedim. Tarih boyunca orada da. Yedi asır bizim dedelerimiz oralara hakim olduğu zaman Anadolu'da bunlara hiçbir şey yapmamış. Yedi asır niçin bir şey yapmamış dedim. Susu kaldı. Yedi asır bunları vezir yapmış Marco Paşayı Sağlık Bakanı yapmış, efendim, e, hariciye de görevlendirmiş, elçiliklerimizde görevlendirmiş, kardeş demiş, komşu demiş, efendim, kilisesini korumuş, ırsına namusuna bekçilik yapmış, hudutlarda kendisi, efendim çarpışmış, onları askere bile almamış, yedi asır esenlik içinde yaşamışlar ve zengin olmuşlar. Kayseri'de mesela Ermeni mahalleleri var. Kesme taştan çok güzel konakları var. Ankara Keçiören'de Ermeni konakları var. Havuzlu konaklar muhteşem. Efendim eserler bilmem Boğazlıyan'da başka yerlerde bunları görüyoruz. Rahat yaşamışlar. Hatta ben bir Ermeninin şöyle söylediğini duydum. Senelerce önce yani bu olay Amerika'ya gidip gidiyormuş, çalışıyormuş, para kazanıp geliyormuş ama şeyi ailesi Erzincan'da kalıyormuş. Erzincanlılarmış. Birisi demiş ki e, hanımını da götürsene ben demiş oraya hanımı götürür müyüm deli miyim ben demiş. Burada hanımın emniyetle orada orada namusu korunur mu korunmaz mı bilmiyorum burada emniyet içinde duruyor demiş. Emniyet içinde yedi asır yaşamış da huzur içinde hiçbir şeyine dokunulmamış hatta dini kimliklerine. ...milli kimliklerine bile müdahale etmemişiz... ...onları eritmeyi bile düşünmemişiz... ...Ermeni Ermeni olarak kalmış... ...Yunanlı Yunanlı olarak kalmış... ...efendim hiçbir şey yapmamışız... ...yani çok medeni bir yönetim ile... ...bunları korumuşuz... ...sonra dedim niye kesmiş o zaman bizim dedelerimiz... ...sizinkiler dedim sustu... ...ben dedim söyleyeyim... ...neden kestiğini... ...kestiyse bile... ...biz dedim batıdan düşmanlar... ...hücum edince... Balkanlarda savaş olunca, Yunan, İzmir'e asker çıkartınca, zayıf duruma düşünce, siz bu zayıf durumdan istifade etmeye çalıştınız, Efendim, köyleri basmaya ve biz bizleri kesmeye başladınız. Ruslar Kars'tan, Gümrü'den girdiler, Erzurum'a kadar geldiler, kılavuzluk ettiniz ve Müslümanları kestirdiniz. Yani katliamları sizler yaptınız. Ermeni katliamlarının mezarları çıkıyor. E, ondan sonra dedim tabii, e, her yapılan hareketin, bir karşılığı olur siz bu hareketi yapınca karşı tarafta kendisini savunmaya geçmişse o zaman ilk başlatan zalim olur. El-Badi-i denir e, şeyde e, atasözü veya belki bir hadisi şeriften alınmadır ben şu anda onu bilmiyorum. E, i̇şi başlatandır asıl suçlu. O başlatmış katliamı e, onlar da savunmuşlar. Ama yedi asır bir şey yapmadığına göre demek ki suç bize değil. Demek yedi asır biz onları yaşatmışız, kesmemişiz, yok etmemişiz. Bak Osmanlı'nın Balkanlardan çekil, çekilmesinin üzerinden bir asır geçmedi daha şu Sırpların, Bulgarların, Romenlerin, efendim Yunanlıların yaptıklarına bak. Ne kilise bıraktılar, ne köprü bıraktılar. Yani sanat eserleri bile bırakmıyorlar ve insanları katliam ettiler. Evet. Şimdi bunları nereden açtık Hadis-i Şerif'i efendim okurken aziz ve sevgili kardeşlerim. Yani e, çeşitli e, şeyler, musibetler geliyor Müslüman'ın başına. E, zenginlikten de musibet geliyor, fakirlikten de geliyor. İyi, mutlu olaylar gibi bir şeylerden de imtihan geliyor başına. Üzücü olaylar gibi sebeplerden de başına imtihan geliyor. Bunlar gelir mümine. Yani bazı insanlar sanır ki ben Allah'ın sevgili kulu olduğuma göre, mümin kulu olduğuma göre bana hiç herhalde bela gelmemeli. Ben böyle huzur içinde el bebek, gül bebek yaşamalıyım sanır. Halbuki Peygamber Efendimiz'in hayatı öyle mi geçmiş? Peygamber Efendimiz'in Allah'ın en sevgili kulu olduğunu biliyoruz. Ne kadar da sıkıntı çektiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in parası mı olmamış? Hayır. Peygamber Efendimiz'in eline milyonlar, milyarlar geçti. Bazen sofra örtüsünü ortaya koyar da onun üstü böyle... Altın dolu, yığınla mal dolu olurdu. Avuç avuç herkese dağıtırdı. Gündüz geleni akşama bırakmazdı. Akşam geleni sabaha bırakmazdı. Fukaraya dağıtırdı. Yani biriktirmeyi düşünseydi saraylar yaptırırdı. Çok zengin olurdu. Ama hepsini dağıttı Peygamber Efendimiz. Çok sıkıntı çekti. İslam'ı yerleştirmek, insanlara hak yolu göstermek için çok sıkıntılar çekti. Çok mağduriyetlere uğradı Müslümanlar. Şehit oldular. İşkenceye maruz oldular. Askerler, ordular üzerlerine geldi öldürmek için. Savaşlar yapmak zorunda kaldılar. Savunma savaşları yapmak zorunda kaldılar. Evet, bu hadis-i şerifin tekrar kelimelerine dönelim. La yezalül bela bil mümini vel mümineti. Mümin erkeğe, mümin kadına. Erkek kadına da yani farkı yok. İkisine de gelir. Bela daima gelir. Ficese diye. Hangi konularda bazen vücuduna gelir. Yani hasta olur. Bir yeri ağrır, sızır, sızlar, hastalanır filan. Mesela ben Stockholm'lü bir Arap kardeşle selamlaşmıştım, tanışmıştım o Arapların oradaki camisine ziyaret ettiğim zaman. Birkaç sene sonra bir yerde karşılaştık birisi. Bana selamun aleyküm hocam dedi. Aleyküm selam. Beni tanıdınız mı? Pek tanıyamadım dedi. E, ben dedi Stockholm'da sizinle tanışmış olan işte falanca yerli kardeşinizim yani Arabistan'dan bir şehir adı söyledi Suriye'den veya başka yerden. Ve baktım bir ayağını kaybetmiş. Bir ayağı kesik yok ne oldu dedim. Afganistan'a gittim orada böyle oldu dedi bak. işte onun bir imtihanı vücudundan bir ayağa bomba gelmiş parçalanmış efendim topal kaldı. Ve malihi bazen malına bir telef gelir ...zarar gelir, hasar gelir... ...bağına, bahçesine, kamyonuna... ...efendim, dükkanına, yangın... vesaire ve veledî... ...bazen çoluk çocuğuna gelir... ...hatta yelkallah... ...Allah'a kavuşuncaya kadar bunlar böyle gelir... ...gelir durur... ...üzücü olaylar... ...Allah'a kavuşuncaya kadar... ...ama nasıl kavuşuncaya kadar... ...hatta yelkallah'a ve ma aleyhi... ...hatî etün... ...üzerinde hiçbir günah kalmamış... ...hepsi bağışlanmış, affedilmiş... Her temiz olarak Rabb'ına kavuşuncaya kadar bu belalar gelir. Bu cümleden neyi anlıyoruz? Demek ki gelen belalara sabredince mümin derece kazanıyor, sevap kazanıyor, mertebesi yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Yapmış olduğu hataları, günahları affoluyor, affoluyor, affoluyor. Rabbanın üzerine vardığı zaman hepsi affedilmiş olduğu için dünyadaki hataları kusurları kusursuz günahsız tertemiz sevgili bir kul olarak Rabbinin huzuruna varıyor. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim bizler de Allah'ın sevgili mümin kulları olarak efendim her gün kaymaklı kadayıf beklemeyelim. Hayat bir imtihan olduğundan üzücü olaylar ile insan karşılaşabilir. Üzülür, ağlar, sızlar, ıstırap çeker ama din yolunda mümin olduğundan efendim böyle şeyler e sabrederse bunları Allah bana imtihan diye göndermiş yazmış anlamın yazısı. Herkesin başına geliyor. Hayatın doğal, tabii efendim olan olayları bunlar diye sabrederse mükafat alır, sevap kazanır, üzerinde günah kalmaz. Sabredecek efendim imtihan olduğunu bilecek ve imtihanına karşı efendim imtihanı başarmaya karşı efendim azimli olacak, dikkatli olacak, sabırlı olacak. Müminin iki tane kazanç kaynağı vardır. Birisi sabır, efendim, sabırlı olayla karşılaştığı zaman sabreder, sevap kazanır. Birisi şükür, nimetle karşılaştığı zaman, saadetle, mutlulukla karşılaştığı zaman çok şükür ya Rabbi, hamd olsun sana ya Rabbi, şükürler olsun der, oradan sevap kazanır. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Mümin kadere inanmış insandır. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayırı da şerri de Allah'tan geldiğini bilir. imtihan olduğunu bilir. Ondan dolayı kadere inanan bir insan sapasağlam olur. Kale gibi olur. Heykel gibi olur. Hiçbir şey tesir etmez. Yağmur, rüzgar vesaire sarsmaz. Efendim e, yalçın bir kaya gibi dağ gibi durur ve efendim imtihanları başarır. Bu dünya hayatında aslında Ölçecek olsak, teraziye koyup ölçecek olsak, mutluluklarımızın miktarı, üzüntülerimizin miktarından çok fazladır. Yani bütün ömür boyu sağlıklı yaşarız da bazı günler hasta oluveririz. Efendim, şu güne kadar başım bile ağrımadı der adam, e bir, bir hasta olur, o az. Yemek yeriz, nimet, uyku yiyoruz, nimet, evleniriz, nimet, çocuğumuz olur, nimet, efendim tahsirliyi bitiririz, diploma alırız, efendim başarı kazanırız. Bunlar nimet, nimet, nimet. Bunların miktarları yani şen ve esen, mutlu ve sakin yaşadığımız zamanlar daha fazladır. Eşit bile değildir. Yani yarı yarıya bile değildir. Mutlu zamanlar çok fazla olduğu halde böyle mutsuz ve üzüntülü zamanları gözümüzde büyütüp bazı insanlar bunları hazmedemeyip isyana kalkıştığı zaman imtihanı kaybetmiş oluyor. Bunların Geçici olduğunu, az olduğunu, efendim, bileceğiz. Allah'tan geldiğini bileceğiz. Kaderin hayrına ve şerine biz inandık diyeceğiz, efendim, çalışacağız. E bazen insanın dinine imtihan geliyor. Mesela Balkanlardaki kardeşlerimizin imtihanları, Türkiye'deki kardeşlerimizin imtihanlarından çok daha fazla. Orada karşısında Sırp var, efendim ve canına kasiyiyor, evini yakıyor, efendim. Hatta cenaze merasimini yaparken kurşun yağdırıyor. Hatta ölüsünü gömerken birkaç ölü daha çıkıyor ortaya. Adamlar bir de televizyonlara çıkıp övünüyorlar. Şu kadar Müslüman öldürdüm. Tüfeğimin efendim kabzasına çentik attım. Öldürdüğüm Müslüman sayısınca iftar ediyorum diye Almanya'da falan çıkıp böyle edepsizce, küstahça konuşuyorlar. Yani adam öldürmek sanki hünermiş gibi. Efendim ama biz orada 7 asır kalmışız, hiç öldürmemişiz. Aynen bırakmışız, onu düşünmüyorlar. Yani bizim hareket ettiğimiz gibi etmiyorlar. Avustralya'dan Gelibodlu'ya, Çanakkale'ye, savaşa gelenlerden yaşlı bir muharibi burada konuşturmuşlar. Demiş ki çok yanlış bir iş yaptık. Dünyanın en asil insanlarına karşı çarpıştık. En faziletli, en güzel ahlaklı insanlarına karşı şey yaptık. Savaş ettik ve hiçbir anlamı da yoktu. Çok kibar insanlardı, iyi insanlardı demiş. Yani burada duydum. Dedelerimize Allah rahmet eylesin. Böyle dostu düşmanı kendilerine hayran bırakmışlar. Nur içinde yazsınlar. Biz de inşallah öyle yapalım. Ee, Allah bizi yolundan ayırmasın. Bu hadis niye efendim böyle bu kadar üzerinde durduk? E, Türkiye'de bazı üzücü olayların olduğunu görüyoruz. Başörtüsü olayı, efendim inançla ilgili efendim bir kısıtlayıcı bir takım uygulamalar vesaire. İnşallah bunlar geçecek tabii. Efendim e, hukukumuzu kanuni, kanuni ve insani haklarımızı insan hakları diyoruz. İbadet hürriyeti, inanç hürriyeti, inancına göre yaşamak serbestliği. Efendim bunlar için tabii e, çalışacağız. Sıkıntılar olabilir. Karşı taraf bilmiyor. İslam'ı bilmiyor, Müslüman'ı bilmiyor Müslüman'ın iyi niyetini bilmiyor Muhayyel bir tehlikeden efendim Müslümanlar efendim şöyle yaparsa bizi asacak kesecek galiba o halde ben şimdiden onu keseyim. Böyle saçma şey mi olur? Yani yedi asır kesmiş mi? Kesmemiş. Nereden çıkartıyorsun? Niye sen kesiyorsun? Yani muhayyel bir kesecek vehminden bu şeyler yanlış oluyor, düzelecek inşallah. İkinci hadis-i şerife geçiyorum yazzalu <San> kavül la ilahi illllallah 7 Sakat Allahi anil ibade Hatta iza nezelu bil menzil ellezi la yubar ama kasa mindini him iza selim ettleım dünyaım sakkalu in de zalike kal Allah kalallahulüım kezetüm ene sıradı Allah Ahten bu hadisi şiif bu ikinci hadis-i şerifi de şu bakımdan okuyorum. Müminin başına bazen bela geliyor. Bela gelmesinin, üzüntü gelmesinin iki hikmeti vardır. Hikmetlerden birisi imtihandır. Belaya sabrederse Müslüman, ecir kazansın diyedir. Peygamberlere ondan geliyor. Evliyaullah'a ondan geliyor belalar. O belalara sabrediyorlar, imtihanları kazanıyorlar, yüksek dereceleri elde ediyorlar. Allah'ın sevgili kulu, evliyası oluyorlar. İkinci bir sebep de kul azdığı zaman, günah işlediği zaman Allah onu cezalandırır. O da bir bela olarak karşına gelir. Şimdi başına gelen bela insanın azgınlığından, kusurundan, dindeki ihmalinden bir ceza mıdır? Yoksa kaderin bir cilvesi derecesi artsın diye Allah'ın bir efendim gönderdiği imtihan mıdır? İkisi de olabilir. Ama ben düşünüyorum ki bazen Müslümanlar çok kusurlu. Çok kusurlu oldukları için mesela namaz kılmıyor çoğu. Müslümanım diyor namaz kılmıyor. İşte tamam Müslümanız ama Allah affetsin ibadetlerimizi yapamıyoruz. Cuma'ya gitmiyor. Ramazan'da oruç tutmuyor. Sigara tüttürüyor. Doktor müsaade etmedi diyor. Peki doktor sigaraya müsaade etti mi? Onu niye içiyorsun? İçiyor. Yani işine geldiği zaman doktoru dinliyor, işine gelmediği zaman veya işine gelse bile e, anlamadığı zaman o zaman doktoru filan dinlemiyor. Yani kusurlu, günah işliyor, kumar oynuyor, yalan söylüyor, Efendim Allah'ın yasakladığı bütün işleri yapıyor, rüşvet alıyor, rüşvet veriyor, kaytarıyor, Efendim beleşten bedavadan geçimin yollarına kayıyor, efendim helalini aramıyor düşünmüyor tabii. o zaman ne olur öyle haram yiyen günah işleyen insanlara da Allah ceza gönderir bela gönderir mesela bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki emr-i maruh münker yapın yani kötülükleri engellemeye çalışın iyilikleri yaygınlaştırma icra etmeye çalışın efendim bunu yapmadığınız zaman Allah başınıza öyle bir bela musallat eder ki içinizdeki salih evliya kullar dua etseler bile o bela kalkmaz çünkü emre maruf neyin münker yapmak bir içtimai görev, topluma karşı bir görevi, insanı kötülüğü yaptırmayacak, iyiliği yaptıracak. İyiliklerin yapılmasına çalışacak, kötülüklerin engellenmesine çalışacak. Şimdi mesela biz bira içilmesin diyoruz. Bira içilmesin diyoruz çünkü biraz sarhoş ediyor. Bira içen insan arabayı vuruyor direğe, kavga ediyor, biraz sarhoş ediyor, Almanya'da görüyoruz. Yani biraz su gibi içilir ve adam zihn sarhoş gezi gezer şeyde. E şimdi bira içki sayılmaz diye hüküm çıkarttılar. Halbuki içki çocuklar bile çıraklar bile öyle yemeğinde sandviç alıyor bir de bira alıyor bira içiyor. Pazarda sebze, patlıcan, biber satan adam birayı koymuş yanında bir taraftan bira içiyor bir taraftan alışveriş yapıyor. E bunu şimdi içki değildir diye serbest bırakırsan millet içerse sarhoş olur, kaza olur kavga olur efendim çeşitli şeyler olur. Yani biz iyilikleri iyilikleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Birileri de kötülükleri herhalde ticari menfaati filan olduğu için yerleştirmeye çalışıyor. Bu, bu bir mücadele. Şimdi bakın ben Brisbane diye bir şehri var buranın yukarıda. Orada bir adaya gittik. Mcclay adası diye bir adaya ferbotla gidiyorsunuz. E, biniyorsunuz arabanızla. Oraya gidiyorsunuz. Adada görelim diye o adayı görmeye gittik. Yolda giderken İngilizlerden bir hanımla tanıştı bizim hanımlar. O da başka bir adadaymış. Russell Adası diye bir adadaymış. Aman dedi bizim adaya buyurun dedi. Misafir eder misiniz dedi. Ben hayran kaldım. O hanımefendinin misafirperverliğine böyle tanımadığı halde başka dinden, kültürden, medeniyetten bir grubu. Zümre'yi çağırması hoşuma gitti, teşekkür ediyorum, onu da açıklıyorum, böyle kibar insanlar var. Dedi ki bizim bizim adamız daha güzel dedi, bizim Russell adası, ben Mars'tan Resul adası diyorum, yani benziyor sesler diye, Resul adası dedi, Russell adası daha güzel dedi, orada dedi asayiş var, kibarlık var, sessizlik var, intizam var dedi, bu Mcclay adası iyi değil dedi. Biz dedik yani burada mülkler nasıl ucuz mu pahalı mı ucuz diye duyduk çok ucuz evler varmış falan diye de dedi bizim adadan alın bizim adada asayiş berkemal her şey güzel efendi insanları var ahalisi var bu tarafta her gün olay oluyor dedi. Bakın nasıl anlattı İngiliz bu. Türk değil efendim bilmem gerici değil devrim düşmanı değil yani bizim bu bizi böyle suçlayanlar şey yapsın diye söylüyorum bilsin diye İngiliz. Dedi ki biz bu Macleay adasında bir pub yani meyhane açılmasın diye uğraştık. Ama açtılar dedi. Bakın İngilizler adada meyhane açılmasın diye diretmişler, uğraşmış, uğraşmışlar. Halbuki onların dinlerinde içki haram değil. Ama içkinin kötülüklerini biliyorlar. Bizim dinimizde içki haram. Meyhane açılmasın diye diretmişler, diretmişler. Efendim açılsın diyenler galip gelmiş. Macleay adasında meyhane açılmış. Her gün olay oluyor diyor. McClane Adası'nda. Her gün üzücü olaylar oluyor. Kavga, gürültü, hırsızlık vesaire filan. O ada kötü diyor. Bizim adamız Russell Adası diyor. Daha iyi. Gelin bizden mülk alın diyor. Daha büyük ada. Haritada da bakıyoruz. hem daha büyük ada. Bakın İngiliz şey, sonucu itibariyle biliyor işi. İçki içmenin kötü olduğunu biliyor, engelliyor. Biz içki içmenin kötü olduğunu söylediğimiz zaman sus, gerici diyorlar bize. İngilizlerle mi gerici? İngilizler gerici değil onlara göre. İngiliz Amerikalı niye böyle yapıyor? Amerika'da bir ara içki yasaklandı. 1930'lu yıllarda galiba, ben senesini iyi bilmiyorum. İçki tamamen yasaklanmış. Yani adamlar neredeyse Müslüman olacaklar. İslamın emirlerini uyguluyorlar. İçki yasaklanmış. Sonra tabi ahali dinlememiş. Yani içkiye çok alışkın onlar. Sabah akşam içerler, her gün sofralarında efendim şaraplar, içkiler bulunur. Şimdi bizde böyle bir şey söylesen hemen işi şeye getiriyorlar. Devrimciliğe, inkılap düşmanlığına vesaireye getiriyorlar. Hayır. İngiliz bunu toplumun faydasız zararı noktasından ele alıyor ve e, engellemeye çalışıyor meyhane açılmasını. Bakın e, ne kadar e, gerçekçi düşünüyorlar. Liselerde uyuşturucu kullanma e, yaygınmış buralarda. Yani çok Gençler kullanıyormuş. İngiliz çocuklar yani Avustralya çocukları uyuşturucu kullanıyorlarmış. Bizden de dini terbiye almayanlar kullanıyor tabii. O kötü alışkanlıklara sapmış oluyor. Ama dindar çocuklar böyle içki ve uyuşturucu kullanmıyorlar diye üniversitelerde ve liselerde bizim dindar çocuklara serahiyet veriyorlarmış, imkan veriyorlarmış mescit açmalarına müsaade ediyorlarmış. Çünkü inceliyorlarmış. Dindar çocuklar daha terbiyeli, daha olumlu, daha çalışkan oluyor. Şimdi Türkiye'de çalışkan çocuk üniversitenin birincisi, fakültenin birincisi başörtülü diye merasime çağrılıyor. Yani bu medeniyet değil bunların yaptıkları. Çok yanlış bir şey. Bu yani Türkiye'deki yapılan medeniyet değil. Bu İngilizlerin yaptığı medeniyet. Bakın burada Müslümanın, namazlısının, niyazlısının daha iyi öğrenci olduğunu gördüğü için lisede mescit açıyor. Üniversitede mescit açıyor. Buyurun diyor, kolaylık gösteriyor. Ve ben sizi her bakımdan desteklerim diyor. Bu işte böyle yapanlar ileri gidiyor. Aksini yapanlar geri kalıyor. İnsan haklarına saygılı olanlar ilerliyor. Akla mantığa gerçekçi olarak yaklaşanlar ilerliyor. Taassup gösterenler geri kalıyor. Bizde taassubu Müslümana suç e, yüklediler bir ara Müslüman mutasip mutasip gerici filan dediler. Bu sefer devrimciler gericilik yapmaya başladı. Ve buna kendi hocaları Amerika'da okuyan efendim sosyologları filan efendim onlar razı gelmiyor. Yani devrimleri diyor orta oku seviyesiz yihniyetindeki mutasip öğretmenlerin kafasına bıraktınız diyor itiraz ediyor yani televizyonda dinledik bunları. Evet şimdi. Bunu söylemek görevimiz bizim. Yani medeniyet böyle değil, batı böyle değil. Batı anlayışlı, insan haklarına saygılı. Evet, şimdi efendim, e, la, la ilahe illallah sözüyle ilgili bir hadis-i şerifi okudum. Bunun açıklanmasını yapmak için insana gelen bela bazen derecesi artsın diye, imtihan diye gelir. Bazen de işlediği bir suçtan dolayı gelir diye onun için bu hadis şerifin iyi anlaşılması için bu açıklamayı yaptım. Şimdi kelimelerini izah edeyim. Lâ la azalı kavlı, la ilahillallah. Yedifası sahatallahı anil ibadet. Kulların üzerinden Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını la ilah illallah diye söylemek, la ilah illallah demek def eder. Yani kullar la ilahillallah dedikleri için korunurlar. Allah la ilahillallah diyenlere gazabetmez. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabından kulları korur. Allah'ın gazabını kullarına üzerine gelmekten def eder diyor Peygamber Efendimiz. La yezalu yani daima def eder durur. La ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının kullara gelmesini def eder durur. Daima def eder durur. E Allah'ın gazabı gelirse ne olur? İşte Pompei'yi ve patladı. Lavların altında kaldı. Bütün şehir mahvoldu. İşte Allah'ın gazabı. Çünkü onlar kötü işler yapıyorlardı. Müsteçen işler yapıyorlardı. Allah bir anda mahvetti. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Güney Amerika'da bir yanardağ patladı. O yüz, yani on binlerce insan lavlar altında kaldı. Hayvanlar, insanlar öldü. Şeyler, köyler, şehirler mahvoldu. Allah'ın gazabı geldi mi? Fena. Allah'ın gazabını la ilahe illallah def eder, durur, engeller durur. Mani olur. Allah'ın gazabı gelmez. Efendim, hatta iza nezelu bil menzili lezi ta yubalun iza selimet lehum Hangi noktaya gelinceye kadar la ilahe illallah kulları korur? Şu noktaya gelinceye kadar ki kullar dinlerinden kayıplara uğradıkları zaman aldırmıyorlar da dünyalıkları yerindeyse hiç oralı olmuyorlar. O noktaya gelinceye kadar Dinleri gidiyor. Dindarlıkları zarara uğruyor. Efendim, ibadetlerini yapmaz oluyorlar. Paraları yerindeyse, maddiyatları tıkırında ise, efendim, dünyalıkları iyi durumdaysa, dinlerinin gerilemesine aldırmayacak duruma geldikleri zamana kadar la ilahe illallah sözü, kulları korur, korur, korur. Ama o duruma geldiler mi artık korumaz demek yani. فَكَالُوا اِنْ دَذَارِكَ Yani o duruma geldikleri zaman gene La İlahe derler. Hangi duruma geldikleri zaman? Hangi duruma geldikleri zaman sevgili dinleyiciler? Düşünelim. Dinlerinde gerileme olduğuna aldırmadıkları zaman. Dünyalıkları yerindeyse, keyifleri tıkırındaysa, mutlulukları yerindeyse, efendim, başları şen ve esense, dinlerindeki gerilemeye aldırmadıkları zamana kadar. O zaman o, o duruma düştüler mi? O zaman فَقَالُوا e, in dezalik'e. O zaman da la ilahe illallah derler ama قَالَ اللّٰهُ Allah onlara der ki kezebtu Yalancılar, yalan söylüyorsunuz siz. Yalan söylüyorsunuz, la ilahe illallah diyorsunuz ama dininizin elden gitmesini aldırmıyorsunuz. Dindarlığınızın gerilemesinden İbrenin böyle tehlikeli kırmızı noktaya gelmesinden hiç endişe etmiyorsunuz yalancılar. Yalan söylüyorsunuz. Siz la ilahe illallah'ı içten söylemiyorsunuz. İçten söyleseydiniz dinlerinizin gerilemesine karşı tedbir alır, değerlenir, toparlanırdınız demek yani bu. Muhterem kardeşlerim, şimdi Tito zamanını düşünelim. Bosna'yı, her şeyi Yugoslavya'yı düşünelim. O zamanlar harp yoktu. Tito işte biraz e, çeşitli ırklar arasında dengeyi kurdurmuş filan bir e, rahatlık devresi olmuş. Şimdi o zaman Müslümanların Müslümanlığı ne kadardı? İslam'a bağlılıkları ne kadardı? O suh ve sükun zamanında ibadetlerini yapıyorlar mıydı? Oruçlarını tutuyorlar mıydı? Zekatlarını veriyorlar mıydı? Dinlerini öğreniyorlar mıydı? Kur'an'ı okuyorlar mıydı? Çocuklarını Müslüman yetiştiriyorlar mıydı? Hayır. O zaman gevşemişlerdi Efendim ondan sonra bela geldi. Türkiye'de de öyle. Şimdi geniş bir zaman büyük imkanlar efendim dini vazifeleri yapacak, hizmetleri, çocukları efendim güzel yetiştirecek imkanlar e, Türkiye gelişti, ilerledi, yükseldi, zenginledi herkes. E, millet köşkü olunca, arabası olunca, parası olunca, fabrikası olunca dindarlığı geriye attı. Namazı boşladı, orucu boşladı. Efendim sosyete de böyle şeyler olur mu filan demeye başladı. Aa biz zenginledik filan demeye başladı. Olmaz. O zaman Allahü Teala Hazretleri yalan söylüyorsunuz der. Ve tabii tabi la ilahe Allah. ne yapıyordu? Gazabı ilahinin gelmesini engelliyordu. Kahri ilahinin gelmesini engelliyordu. Yalan söylüyorsunuz diye kabul etmeyince Allah onların la Allah'larını illallahlarını gazabı ilahi gelecek demektir. Onun için Şimdi ben tüm dünyanın üzerindeki Müslümanların durumlarına bakıyorum. 3 defa Jakarta'da bulunduk biraz. Jakarta'yı gördük. Jakarta 200 milyon nüfuslu efendim bir ülkenin baş şehri efendim oranın durumuna baktık ve hatta arkadaşlara dedik ki Jakarta ile ilgilenin dernek kurun. Efendim Dostluk Derneği olsun. Buralarla gerekirse ticaret yapın filan dedik. E şimdi karma karış karıştı Jakarta'da insanlar ölüyor. Polislerle öğrenciler çatışıyor, süpermarketler yağmalanıyor filan. Efendim neden oluyor? Efendim Tabi bilmiyoruz. Allah bilir olayların hikmetlerini Allah bilir ama yani e, her şey tıkırındayken Müslümanların güzel çalışmalarını tam yapmaları lazımdı. Ben orada üzülmüştüm. Çünkü gördüğüm üç üniversitenin, üçü de Hristiyan üniversitesiydi. Müslümanların üniversitesi yoktu. 200 milyonluk Müslüman bir ülkeydi ama Müslüman üniversite yoktu. Olmaz. Yani Türkiye'de de öyle, başka yerde de öyle. Bakın Avrupalılar Türkiye'de ilk önce efendim şey yaptılar... Şimdiki Boğaziçi Üniversitesi olan Robert Koleji kurdular. Galatasaray Sultanesini kurdular. Sembenuver Lisesini kurdular. Avusturya Lisesini kurdular. Efendim Damdüsyen'i kurdular. Yani okul açtılar. Yani kendilerini tanıtmak için, kendi dinlerini öğretmek için, kendi medeniyetlerini sevdirmek için okul açtılar. E biz kendi medeniyetimizi öğrenmek ve öğretmek için okul açmazsak, o zaman Fransız gibi yetişir çocuklarımız. Veya Alman gibi yetişir. Veyahut, efendim, e, İngiliz gibi, Amerikan gibi yetişir. Kendimizi, Yunus'umuzu öğretmezsek, Mevlana'mızı öğretmezsek, Fatih'imizi sevdirmezsek, efendim, e, devlet adamlarımızın, ilim adamlarımızın büyüklüklerini ortaya koydukları eserlerin önemini anlatmazsak olmaz tabii. Onun için e, fırsatların geniş olduğu imkanların çok olduğu zamanlarda efendim o zamanların kıymetini bilmek lazım. Afganistan'ı düşünelim. Afganistan'da efendim bir zamanlar suh ve sükun içindeydi. Sonra ahali birbirine düştü. Sonra efendim Ruslar geldi. Şehirler yıkıldı. İnsanlardan milyonlarca insan öldü. Yani o ilk zamanlarda Müslümanlar üniversiteler açsalardı, halkı Efendim eğitselerdi, devlet yardım etseydi, ahali efendim kendi milli bendine bağlı olarak yetişseydi, efendim namuslu dürüst insanlar başa geçseydi, Afganistan o zaman Rusların istilası olmazdı, direnirdi, yani güçlü olurdu. Efendim basiretli idareler efendim, e, başta olsaydı. Bunun için az ve muhterem kardeşlerim ne yapacağız? La ilahe illallahı söylerken daima Efendim Allah'ın evet e, gazabını reddettiğini, def ettiğini biliyoruz ama dinimizin de e, iyi durumda olmasına dikkat edeceğiz. Dünyamız iyi, dinimiz de iyi durumda olmalı. Dinimizde gevşeme gördük mü aman iş tehlikeli kendimizi toparlayalım diyeceğiz. Sabah namazına kalkmamaya başladık mı, namaz kılmamaya başladık mı, Fukara'ya aldırmamağa, zekat vermemeye başladık mı, hayır işlerine koşmamaya başladık mı? İbre tehlike noktasına gelmiş. Tehlike işareti efendim sinyali bip bip bip efendim vermeye başlamış demektir. Onun için Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret edelim aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim. 3. Hz. Şerif'i okuyup konuşmamı bitirmek istiyorum. 3. Hz. Şerif Efendim Zeyd bin Sabit ve Ebu Hüreyra radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. La yazalullahu taala fi haceti'l abdi madame'l abdu fi haceti ahih. Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allahu Teala Hazretleri kulun ihtiyacını görmek için efendim e, ikram eder, lütfeder, bahşeder, durur ne zaman? Madame'l abdu fi haceti ahih. Kul Müslüman kardeşinin, mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için koşturdukça yani kul, mümin kardeşinin ihtiyacını görmek, ona yardımcı olmak ona destek olmak, ona iyilik yapmak için koşturdukça Allah da ona destek olur, Allah da ona iyilikler verir, Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ya Rabbi bana şunu ver, bunu ver. El açıyoruz, Allah'tan istiyoruz. Tabi duada ibadettir, isteyeceğiz. Yasak değil, tavsiye edilen bir şey. Elbette isteyelim. Şimdi bu sözle yapılan dua. Ya Rabbi benim hacetimi reva eyle, benim ihtiyacımı karşıla, benim borcumu ödettir vesaire vesaire dua ediyoruz. Şimdi bu elle, el açıp, dille söyleyip yapılan dua. Ama bir de fiili dua var. O da neymiş? Burada görüyoruz, Müslüman kardeşinin ihtiyacına koşmak imiş. Müslüman kardeşimizin ihtiyacına koşarsak, onun onun gönlünü hoş etmeye çalışırsak, ona yardımcı olmaya çalışırsak ne olacakmış? Allah bizim işlerimizi rast getirip, bizim ihtiyacımızı görüp, bize ikram edecekmiş. İşte bu da fiili dua. Ben kardeşime koşarım, Müslüman kardeşime iyilik yaparım, Allah da bana iyilik yapar. Şimdi hayırsever bir kardeşim telefon ediyor bana. Nasıl işlerin diyorum? iyiye gidiyor hocam diyor. doğanız bereketiyle diyor. Neden? Çünkü o hayır işlerine koşturan bir kardeşimiz. Vakıf işlerine, hayır işlerine koşturan bir kardeşimiz. E koşturduğu için Allah da öbür taraftan yardımcı oluyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim onun için bu hayat kısadır, fanidir, ölüm ne zaman gelecek bilinmez. Allah cümlenize hayırlı uzun ömür versin diye temenni ediyoruz. Ama fırsat geçmeden Ecel gelmeden, vade yetmeden, iş sona ulaşmadan şu hayatı değerlendirip hayırlı işler yapıp, iyi işler yapıp, sevaplı işler yapıp, insanları mutlu edecek efendim hem Allah'ı hem kulları efendim razı edecek, kulların duasını alacak işler yapmaya çalışın. Allah'ın gazabını çekecek, kulların lanetine efendim sebep olacak bir duasına sebep olacak kötü işler yapmayın. Hiç kimse kötü işler yapmasın. Kimsenin ahını, mazlumun ahını almasın. Kimseye gadir ve zulüm etmesin kimse. Herkes iyilik yapmaya çalışsın. Et dünya saah fecal ha Dünya bir saat çiktir. Bir göz yumup açıncaya kadar hayat geçi verir. Sen bu vaktini ibadet, ta'at, hayır hasenatla geçir diyor büyüklerimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Rızasına uygun ömür geçirmeye efendim hepimizi muvaffak eylesin. Tevfikini hepimize refik eylesin. Sonunda rızasını kazanıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Hepinizi sevdiklerinizle beraber aziz ve bahtiyar eylesin dünyada ve ahirette. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü